Ey arifler, Hakk'a talipler, Muhammed Mustafa'ya gönül verenler, Allah'ı sevenler. Allah insanlara uzun uzun soru sormasa da şu soruyu sorsa. Yani sana bana da Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar gelecek olan insan oğullarına, uzun uzun sorular vardır, sualler vardır, hesaplar vardır. Hatta yaz gününde içmiş şey olduğun soğuk suyun hesabı sorulacaktır. Bedavayarak konuştuğun sözün, kelamın hesabı sorulacaktır. Gözünle hainane baktığın, yapamadığın ama hainane baktığın gözünden, onun da hesabı sorulacaktır. Allah alimdir, Allah basirdir, Allah semidir, Allah işdir görür, bilir Allah. Uzun uzun sorulardır ama şu soruyu soruyor Allah ne cevap veririz acaba? Bir Mediullah bir vaiz efendiye sormuş bunu.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 Ömrünü nerede kocattın? Nerede kocattın? Saçın, sakalın nerede ağırdı? Belin nerede büküldü? Günahta mı, sevapta mı? Gençliği nerede geçirdin? Parayı nereden kazandın, nereye sarf eyledin? Bu hercide sorulacak etmeler. Her imtihanın soruları gizlidir. Bu sorular açıklardır. Hazırlar soruların cevabına. Düşün hazırlan. Vallahiirebillahi sorulacak. Muhbir-i Sadık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyor. sultan Enbiya, Nebilerin sultanı böyle haber veriyor. Kainatın Efendisi böyle haber veriyor. Ben efendim herşeyi inkar edemem dediğim vakitte Kur'an sana cevap veriyor gene. Biz kıyamet günde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz, ayakları şahitleriz, tanıklarız yaptıklarımızla. Nerede? Sule-i seni bildiği yerde söyleyeyim. Çok yerde var kuran Kerim. yerinde o. El yevme nehtimu alâ Biz o günde onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellime elleri <gülüyor> konuşturuz. konuştururuz. Ve teşhedü erculuhum. Ayaklarına tanıklarız, şahitlarız. Bir makâni yağma yaptıklarında. Dilin söylemeyecek, elin... Efe'y el söyler mi? Söyler kardeşim. Artık inkar kapısı kapandı. Görüyor musun? nice cinayetleri failleri söylemiyor ama elleri söylüyor. Tuttuğu yerden buluyorlar işaretiyle. Bir salli sana dünya yüzünde. Bunu insanoğlu yaparsa insana halka da Allah neye kadir değil. Dili konuşturan eli konuşturma birader. Allah kumu un yapar, onu kum yapar. Allah suyu ateş yapar, ateşi su yapar. Alettirik ateşte sudan çıkmıyor mu? Alettirik ateş bak sudan çıkıyor. Allah müminden kafir kafirden mümin getirir.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 Ey Beni Adem, ey Ademoğlu demek yani Beni Adem. Ey Ademoğlu, ey Adem. Ben seninleydim, sen din derse, sen ne cevap vereceksin? Allah bizle beraber, sen hakikaten uzaksın. Ve nâhme akrebi ileyhi min hallil Biz size, burada tazim için, biz size, sizden yakınız diyor Allah. Senin can namarından, Şah damarından sana ben daha yakınım. Biz daha yakınız sana coşuna. Nerede olursan ol. Kim olursan ol. Ben seninleydim. Sen kiminleydin diye soran sana cevap vereceksin. Hiç unutma. Nereye gidersen git. Ne yaparsan yap. Allah görüyor ve biliyor. Senle beraber. Ondan bir şey saklayamazsın.